Sonra sizlerin bizlere tekrar geri döndürülmeyeceğinizi mi zannettiniz diyor Allah Azze ve Celle Muminun Suresi 115. Ayet-i Kerimesinde. İman hadisini hepiniz biliyorsunuz. Cibril Aleyhisselam Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'a iman nedir diye sorduğunda Allah Resulü Aleyhisselam Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine,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 Allah azze ve celle diyor ki bu konuyla alakalı kıyamet sahnelerinden bir tanesi İnne zelzele't-saati şey'un azim diyor. Muhakkak ki kıyametin sarsıntısı çok şiddetlidir, çok azimdir diyor Allah azze ve celle. Yeuma tarawnaha tezhalu kullu murdi'atin amma ard'at. O sahnede, o kıyamet sahnesinde bir anne diyor çocuğunu emziren bir anne ne yapar?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 biqadirin ala ay yehluka mislehum. Gökleri ve yeri yaratan Allah onun bir benzerini yaratmaya kadir değil midir der. Ve yine buyurur, buyurur ki Allah Azze ve Celle e velem yarav ennallâhe lezî halakas semâvâti vel ard. Bu gökleri ve yeri yaratan Allah ya ya'ye bihalqihinne ve onları e,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 Ve burada Allah Azze ve Celle ilk yaratmayı sonra öldürdükten sonra tekrar diriltmeye ne yapıyor? Delil olarak getiriyor. Ve yine başka bir ayetinde اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْاَخْدَرِ نَارًا Allah diyor size yeşil ağaçta ne yaptı? Ateş yaptı diyor. فَاِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوْقِدُونَ Ve sizler de ne yapıyorsunuz? Ondan yakıyorsunuz diyor. Ve Allah Azze ve Celle burada tekrarı diriltilmeye o yeşil ağaçtan insanların at yapmasını, ateş yapmasını ne yapıyor? Delil olarak getiriyor. İşte o yaş olan o kuru olmayan ağaçtan nasıl siz ki faydalanıyorsunuz? İşte Allah Azze ve Celle de o şekilde sizleri ne yapacaktır? Yoktan var edecektir. Keyfe tekfurûne billâhi ve kuntum elmâten Öyleyse diyor siz Allah'ı nasıl inkar edersiniz? Nasıl bana iman etmezsiniz? Okuntum amwaten faahyayukum sizler ölülerdiniz ve Allah sizleri yarattı diyor. Yani sizler annenizin kanında bir nutfeydiniz diyor. Bir meniydiniz. Fakhalaqukum minha basaran tantsirun. Sonra Allah azze ve celle o nutfeden bir damla meniden ne yaptı? Sizleri yarattı diyor Allah azze ve celle. Elm nahlakukum min ma'in biz sizleri diyor. Böyle hiç değersiz bir sudan yaratmadık mı diyor Allah azze ve celle. Feja'alnahu fi qararin ve sizleri annenizin kanına rahmine yerleştirmedik mi? Ila malum belli bir güne kadar belli bir şeye kadar feqadarna fe ni'mal Biz ne güzel takdir edeniz diyor Allah azze ve celle.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 ثُمَّ كَانْ عَلَاقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّا Sonra da aslı bir hücre kümesi olmadı mı? Allah onu yaratıp şekil vermedi mi? فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْعُنْسَ Sonra da ondan erkek ve dişi yaratmadık mı? Diyor Allah Azze ve Celle. اَلَيْسَ ذَٰلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى اَيُّحْيَا الْمَوْتَ Bütün bunlara gücü yeten Allah Azze ve Celle'nin ölüleri tekrar yaratmaya gücü yetmez mi? Diyor.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 Allah Azze ve Celle muhakkak ki tanenin ve çekirdeğin yaratıcısıdır diyor. Yukhricul hayye minal meyt. ne yapar? Ölüyü çıkartır buyuruyor Allah Subhanahu ve Taala. Tohumu düşünün ki kardeşler kurudur, hiçbir canı yoktur ama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 Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle tekrar öldürüp diriltmeye dair birçok misaller vermiştir. Mesela İbrahim Aleyhisselam Allah Azze ve Celle'den diyor ki Rabbi erni kayfetuhil mavta Ya Rabbi ölüleri nasıl dirittiğini bana bir göster diyor. Ve Allah diyor ki İbrahim inanmadın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 Bakara suresi 259. ayeti kerimesinde bununla alakalı misal veriyor. Bir adam çökük çatılar üzerine duvarları yıkılıp harap olmuş bir katabıya uğruyor. Ve diyor ki bunu ölümden sonra bunu ölümden sonra Allah nereden delirtecek diyor. Ve Allah azze ve celle o kimseyi tam 100 sene boyunca öldürüyor.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 Kiminin de kitabı sol tarafından verilecektir ki bunlar da şekavet ehlidir diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki اَلَا يَظُنُّ اُلَٰئِكَ اَنَّهُمْ مُبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ a'zim Onlar o büyük gün için tekrar diriltilmeyeceklerini mi zannediyorlar? يَوْمُ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ Ki o gün insanlar alemlerinin Rabbi olan Allah için ayağa kalkarlar. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim insanlar o gün ayaklarının üzerinde ne yapacaklar? Ayaklarının üzerinde dimdik bir şekilde duracaklar. Tıpkı kıyamda durdukları gibi. Ki Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Yakumun nasu yevmel kıyametir rabbi âlemin." Kıyamet günü insanlar alemlerin Rabbi için ayağa kalkarlar diyor. Hatta öyle ki bir tanesinin diyor kulaklarına kadar gelen ter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 Kıyamet günü mil, e, güneş bir mil kalıncaya kadar ne yapılır? insanlara yaklaştırılır diyor. Ve insanlar dünyada işlemiş oldukları ameller nispetinde tere boğulurlar diyor. Kiminin teri topuklarına kadar, aşık kemiğine kadar gelir diyor. Kimininsi ne yapar? Dizlerine, ayak dizlerine kadar gelir diyor. Kiminisi beline kadar gelir teri, kimininki de artık ne yapmıştır?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 yani amel defterini çıkarırız buyuruyor Allah Subhanahu ve Teala. İkra kitabek. Ve deniz kitabını oku. Kefe binefsikel yevme aleykü hasibe. İşte bu kitap bugün senin nefsin için hesap görmek için sana kafidir, yeterlidir diyor Allah Azze ve Celle. Ve inne aleykum lehâfızîn. Sizin için ne vardır ki rağmen kâtibin. Çok şerefli kâtipler, hafaza menekleri vardır diyor. Ya'lemun ma sizin yaptıklarınızı muhakkak onlar ne yaparlar biriz bilip dururlar ve sürekli ne yaparlar kaydederler diyor Allah azze ve celle. Anil yemini ve anishmali qa'it Çünkü onun sağında ve solunda oturan iki melek vardır diyor Allah subhanahu ve İki alıcı melek vardır. Söylediği hiç bir söz olmasın ki yanında onu gözetleyip yazmasın diyor Allah Azze ve Celle. Sürekli yanında iki tane melek ne söylediyse ne yapmışsa hep sizin, hepsini ne yapmakta? Kaydetmektedir. Hada kitabuna yamtiku aleykum bil hak İşte bu aleyhinize yalnız ve yalnız hakkı konuşan kitabınızdır. Yapmış olduklarınızı elbette yazıyorduk diyor Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ve onlar diyor kitaplarını okurlar. Ve derdi ki diyor, ma lihazel kitab la yugadiru sahiratın vela kebiratın ilahsan. Bu nasıl bir kitaptır? Bu nasıl bir defter ki diyor, bu büyük küçük hiçbir şeyi bırakmadan bütün her şeyi yazmış denir diyor, der diyor. Onlardan kiminin kitap sağ tarafından verilir. Fe emmâ men diye kitâbehu bi Her kimin kitabı sağ tarafından verilmişse Feya kulu ha umuk rauh kitabı. sağ tarafından verilen adam der ki, hadi gelin okuyun kitabımı der diyor. En niwanatu en ni mulaq Ben zaten böyle bir hesabın olduğunu biliyordum der diyor. Fuhu fi ıshetin İşte o adam, kitabı sağ tarafından verilen adam nedir? Mutlu bir yaşam içerisinde dir. cennetin aaliye. Bu insan nedir? yüksek bir cennettedir diyor Allah subhanahu ve taala. Wa anna man utiye kitabahu bi şimali ama kitabı sol tarafından verilenler. Fe yekulu ya leteni lem uta kitabi ve der ki keşke benim kitabım verilmeseydi. Kitabı sol tarafından verilen adam. Keşke benim kitabım verilmeseydi. O lem adri hisabiye. Keşke ölüm her şey ve hesap nedir bilmeseydim ya leytehâ kânetil qadi ve keşke diyor ölüm her şeyin sonu olsaydı. Yaşasak bitseydik, ölümde ne olsaydı bizim için bir kurtuluş olsaydı diyor. fe emmâ men utiye kitâbehu bi emînih kitabı sah tarafından verilenler fe sevfe sonra onlar nedir? Kolay bir hesap görülürdür diyor ve Allah Azze ve Celle وَيَنْ kalibu ila اَهْلِهِ مَسْرُورًا Ve o insan nedir? Ailesine mutlu bir şekilde gelir. وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَا اَزَاطِهِ <أَذَطِي> Ama diyor kitabı arka tarafından verilenler. فَسَوْفَ يَدْعُوا <ثُبُورًا> O yok olmayı diler. وَيَصْنَعَ سَعِيرًا Ve o insan alevli bir ateşe girer diyor Allah Azze ve Celle. Evet. İnsanlar Kitaplar açıldığı zaman kendi hesaplarını göreceklerdir diyor. Ve onlar yom yebasuhum Allahu cemiyen bima amilu Allah onların hepsini dirittiği gün yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir zaptetmiştir. Onlar ise yaptıklarını unutmuştur.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 ateşi görecek fettekun nara ulev bişikki temretin. yarım hurma tanesiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden kurtarır diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam şimdi burada kardeşlerim bu ayet delildir ki Allah Azze ve Celle bütün mükellefleri ne yapacaktır kendisi hesaba çekecektir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 اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ اَلَّا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ Ey Ademoğlu, ben sizden ahit almamış mıydım şeytana tapmayın diye. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوبٌ Ve o sizin için apaçık bir düşmandır. Sakın ona oymayın, şeytana tapmayın diye. Ben sizden ahit almamış mıydım diyecek Allah Subhanahu ve Taala. Yine bununla alakalı denildiğine göre Allah Azze ve Celle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 Hesaptan sonra ne vardır? Artık amellerin tartılması gündeme gelir kardeşlerim. Seleften Abu Seyf Ez diyor ki kardeşlerim Benim diyor hesabımın Allah Azze ve Celle'den başkasının tarafından görülmesi benim hoşuma gitmez diyor. Çünkü bir hesabı Allah Azze ve Celle görürse kıyamet günü o diyor ne yapar? Günahları bağışlar diyor. Ve yine Sufyanussevri rahimahullah diyor ki seleften benim diyor hesabımın kıyamet günü babam tarafından dahi görülmesini istemem diyor. Çünkü muhakkak ki Rabbim benim babamdan daha hayırlıdır diyor. Evet. O gün peygamberler şahit olacaktır. Ve şahit olanlar şahit olacaktır. Ve cii'e bin nebiyyin ve şuhedai وَقُدِيَ بَيْنِهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا O gün peygamberler ve şahit olanlar getirileceklerdir. Ve kendi aralarında hak ile ne olacaktır? Hüküm verilecektir. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ Onlar asla zulme uğramayacaklardır. Buradaki şehit nedir? Şahit olan kimse Allah Resulü aleyhissalatu vesselamdır. Ve her peygamber ne yapacaktır? Kendi ümmetine şahitlik edecektir. Sonra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 sallallahu aleyhi ve, ve onun ümmetidir, der, der, der, der. Ve ondan sonra onlar getirilir ve Nuh aleyhisselamın kavmine tebliğ ettiğine dair onlar ne yapar? Şahitlik eder. İşte bu diyor sizin وَكَذَٓا لِكَ جَعَنَّاكُمْ اُمَّةً vasata. Allah diyor ki, biz sizleri vasat bir ümmet kıldık لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ insanlara şahitlik etmeniz için veyekunur rasulun aleyküm şahîdün Bu peygamberin de size şahit olmaz işte budur diyor. Allahu teala <gülüyor> aleyhissalatu selam. o gün ne yapılacaktır? Artık insanın bedeni bütün organları eli, ayağı, dili ne yapacaktır? Bütün cevarihi organları şahitlik edecektir. Yevme teşhedü aleyhim elsinetuhum ve edihim ve erculuhum bima kanu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 Kafirlerin yaptıklarına derileri şahitlik edecektir. Ve onlar derler ki وَقَالُوا dihim. <لِجُلُودِهِم> Derilerine derler ki لِمَ aleyna neçin Niçin bizim aleyhimize şahitlik yaptınız? قَالُوا <gülüyor> Deriler derler ki Deri اَنْتَقَنَ اللّٰهُ الَّذ۪ي اَنْتَقَ كُلَّ Her şeyi konuşturan Rabbimiz bizi de konuşturdu derler Diyor. El Yamanak'tı mu? Ala ifwa'hiim. O gün ne yaparız? Azlarınızı mühür bulur diyor Allah Azze ve Celle. Ve toklimuna edihiim. Ve teşadü arjuluhum bi mekanu yaktibun. Yaptıklarınıza elleriniz ve ayaklarınız ne yapar? Şahitlik eder diyor Allah Azze ve Celle. Demek ki o gün ne yapılacak? Bütün organlar konuşturulacak ve ne yapmış ise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 Bizlere nasip eyle ya Rabbi. Bizlere Hüsnü'nün khatime nasip eyle ya Rabbi. Güzel bir ölümle ölmeyi hepimize nasip eyle ya Rabbi. Allahümme amin. Subhaneke Allahümme bihamdik. hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruk ve atubi leyk. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdülillahirrahmanirrahim. Dur <gülüyor> dur. Alhamdülillahirrahmanirrahim. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Oradaki yine de mesaj Evet.